Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, İbrahim bin Ethem'in hikayesi, Meşhur hikayedir, Biliyor olabilirsin, Bethşehrinin sultanı, İbrahim bin Ethem'in, Allah ona rahmet eylesin, Kırk veziri varmış. Yemeği için günde 4000 sığır kesilirmiş. İşte böylesi bir sultan bir sözle dönüp tevbe eder. Fani sultanlığı bırakıp baki alemde sultan olur. Tevbesinin hikayesi şöyledir. İbrahim bin Etem evinin dışındaki divanda oturur. Bir Arap kafile halindeki develeriyle sarayın bahçesinden içeri girer. Kimse kendisine engel olamaz. Kapıcılar, çavuşlar ve görevlilerin tümünü geçip bahçeye varır. Bunu gören sultan, yerinden kalkıp, deve kervanının sahibinin yanına varır. Nereden gelir, nereye gidersin? diye sorar. Deveciyim, kervan saraya konmaya geldim, der adam. Ne garip adamsın der sultan. Burası saray. Bense sultanım. Haydi çık dışarı. Adamla sultan arasında şöyle bir diyalog geçer. Şimdi bu saray senin mi? Evet. Benim mülkümdür. Peki senden evvel kimindi? Dedemin. Deden şimdi nerede? Nereye gitti? Öldü. Bu saray da bana kaldı. Adam, ya İbrahim diye seslenir. Demek ki burası konulup göçülen bir kervan sarayıdır. Sen şimdi göç, ben konayım. İbrahim bin Etem işareti hemen anlar. Ölüp toprak olacağını, sultanlıktan sonra toprağa düşüp buradaki her şeyini kaybedeceğini düşünür. İçinden. Derin bir ah kopar. Sultanlığı her türlü rahatı bırakıp, Hiçliği herhangi biri olmayı kabul eder. Eski bir aba giyinip, Mekke'ye mücavir olur. Oraya yerleşip, Hayatını ibadetle geçirir. Ey hakikatli nefs! Gözünü aç. Gücün el veriyorsa, Dervişliği talep et. Allah ona rahmet eylesin. İbrahim bin Ethem, sırtında odun taşıyıp pazarda satardı. Yüklendiği şeyi yarım parayla satar, aldığı paranın da yarısını kendine ayırır. Diğer kısmını Kâbe'ye komşu mücavirlere bağışlardı. Bu şekilde yedi yıl nefsiyle mücadele etti. Yatsı abdestiyle sabah namazını kıldı. İnsan olan böyle olur. İbrahim bin Etem gibi bir söz ve okla düşer, hakikate yenilir. Ama sen halinin ne üzre olduğunu bilmiyorsun. Sana bunca ok isabet eder, hatta kılıçlarla kesilir, mızraklarla delinirsin, yine de etkilenmezsin. Kimileri sahip olduklarından sadaka vermediği gibi, Müslümanların bağışlarına da göz dikerler. Göz diktiklerini, bunlar bizim hakkımızdır, diyerek alır, bir kenarda biriktirirler. Kazandıklarıyla cariyeler satın alır, kızlarına altın, inci ve kumaş almakta kullanırlar. Velhasıl, öylece nefsani zevkleriyle meşgul olurlar. Köle ve hizmetçilerimin sayısı beşti, ona çıktı paramın miktarı şu kadar oldu, bu zenginliğim, ölünceye kadar bana yeter, varın, şunları da fakirlere verin, demezler. Ölünceye kadar mal yığmaya devam eder, diğer taraftan, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin, ve ashabının yolundan giden, alim ve şeyhleriz, derler. Hazreti Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı böyle miydi? Ashabın birine bir baş şeker verirler, almaz. Şu kardeşim buna benden daha layıktır, diyerek bu baş şekeri bir başkasına gönderir. Kendisine baş şeker gönderilen de ilki gibi davranır. O da başkasına işaret eder. Bu baş şeker, Böyle yedi ev dolaştıktan sonra ilk götürülen eve döner. Bunun üzerine Hak Teala Cebrail aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayeti kerimeyi indirir. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.